Değerli izleyenler, iyi pazarlar. i̇nsan insana programında birlikteyiz. Bir konumuz var. Meslektaşım Profesör Doktor Kadir Özer, Doğuş Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümünde ve kendisi Bilgisel Varoluş Terapisini temsil eden, Türkiye'de kuran temsil eden ve üniversitedeki programlarıyla bunun eğitimini veren birisi. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Polatcığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet. Ee, bugün konuğumuzsun. Ondan dolayı çok mutluyum. Bir mukabele hocam. Bize böyle şeyler geldi, istekler geldi. Kadir hocam ne zaman gelecek? Hadi hocam ne zaman gelecek diye. <gülüyor> sağ olun hocam sağ olun. Yani kendi istediğinden dolayı ama şimdi. yani bu isteklere uyduk. <gülüyor> eden <Hakkeden> kadircim. <gülüyor> Özledim seni. Çok güzel. <gülüyor> şimdi... Eveki programdan farklı olarak Polat'la beraber bu programı götürüyoruz. Onun için seni karşımıza aldık. Evet. <gülüyor> Kadir Hoca da teke tek gelin dedi hocam. <gülüyor> Evet. Şimdi ben ilk bir gözlemle başlamak istiyorum. Çevremizde böyle kronik öfkeli insanlar var. Bu kişilerin bedenleri, sesleri, yüzleri, gözleri, hal ve tavırları Öfkeliyim ben ifadesini veriyor. Ve bu insanlar yönetici, öğretmen, anne, baba, işçi. Yani o kadar çevremizde ki kurtuluş yok. Şimdi ve etkiliyor tabi bu e, öfke ortam. Bunun farkında olan insan ne yapmalı? Nasıl e, koruyabilir kendini? Nasıl bir tarz içinde olmalı? Öfke yaşayan insan mı hocam? Hayır. Çevresinde öfkeli insanlar olan. Çevresinde öfkeli insanlar olan. Hmm, vallahi zor. zor oldu değil mi hocam? <gülüyor> yani bir kere e, galiba üzerinde e, onun kontrolü altında olup da kendisinin gerçekten yapabileceği şey onlar gibi kendini öfkelendirmeyi, becermemeyi öğrenmek. Evet. Yani bir yerde onların kendilerini nasıl öfkelendirdiğini eğer anlayabilirse kendisini öfkelendirmemeyi de becerebilir. Yani öfke dediğimiz şey çünkü, yani bundan hiç şüphe duymadan söylüyorum, bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Yani içinde bulunduğumuz çok temel gerçeklerden bir tanesi, muazzam bir olabilirlik içinde yaşıyoruz. Muazzam bir bireysel farklılıklar içinde yaşıyoruz. Ama ne zaman ki kafada bireysel farklılıkları bir kenara koyup da olması gerekenler, gerekmeyenler, doğrular yanlışlar, haklılar, haksızlar gibi kutuplamaya başlıyoruz düşüncemizi. Raylar örmeye başlıyoruz. O zaman dünyanın bizim doğru diye bellediğimiz ve ölçüt olarak da kendi bireysel farklılığımızı aldığımız o eksen etrafında dönmesini istiyoruz. Şimdi öfkenin <gülüyor> becerisi burada yatıyor. Yani etrafımda çok öfkeli insan, bunu <gülüyor> beceren insan varsa en azından ben kendimi onlara katmamayı Kendimi öğretebilmeliyim. Onların sadece, örneğin belirli bir konuda benden sadece farklı düşündüğünü, o farklı hoşuma gitmeyebilir elbette ama sadece farklı düşündüğünü, benim de onlardan farklı düşündüğümü, kendimi hatırlatabilmem, doğal belki onların arasında bulunmanın çok doğal hoşnutsuzluğunu yaşamanın ötesine kendimi götürmemem olacaktır. Yani, Birey olarak bunu becerebilir. Yani en azından anlayış geliştirirsem o öfkenin bir parçası da ben olmam diyorsunuz. Aynen öyle. Yani zaten kişisel olarak da yapabileceğim başka bir şey yok ya. Yani dansa... O öfkeye çare olamadığımı. göre. <gülüyor> evet, yani o dansa girmemeyi ben seçebilirim. <gülüyor> bir başkası benimle öfkeli bir dansa girmek istiyor ise ben ona katılmamayı seçebilirim. Evet. Ben soruyorum benim seminerlerde çevrenize diyorum soğuk, bıkkın. Öfkeli insanlar görüyor musunuz? Kimler görüyor çoğunlukla? Sokakta, iş yerinde, çevrenizde falan şeklinde. Çığ gibi el kalkıyor abi. Evet. Enteresan. Evet. Bunun üzerinde hakikaten de düşünülebilir diye. Ve bu çok enteresan hocam. Bizim varoluşlarımızda gerçekten ağır faturalar diye tanımladığımız duygular var. Yani Bunlardan bir tanesi endişenin mayalanmış hali, kaygı, panik atak. Depresyon diye tanımladığımız duygu, psikolojik acılar vesaire. Ve öfke de bunların arasında aslında çok ağır bir fatura. Fakat öfkenin çok enteresan bir biricikliği var. Yani daha onaylanan bir duygu bu ne, nedense. Biliyor ve bizim bir araştırmamızda şunu gördük. Hı hı. Kadınlar ve erkekler arasında öfkeyi, ...ifade etme açısından... ...çok önemli farklar var. Kadınlar... ...kendi öfkelerini... ...aşağı indirmek için... ...öfkelendikleri olayları... ...canlandırdıkları zaman... ...gözlerini önüne getirdikleri zaman... ...böyle bir kamera açısıyla getiriyorlar. Erkeklere aynı şeyi soruyorsunuz. En son öfkelendiğiniz olayı... ...gözünüzün önüne getirin diye... ...oradaymış gibi göz açısıyla canlandırıyorlar. Ya bu müthiş bir ayrım yani. Şimdi... Çok bariz gördüm. Mesela bunu kaygıda görmüyorsunuz. Böyle bir cinsiyet farkı yok. Depresyonda görmüyorsunuz. Öfkene görüyorsunuz. Şimdi özellikle tırnak içinde bizim kültürümüzde benim gözlemim o ki erkekler bunu bir nişan olarak görüyorlar. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Erkek dediğin Erken öfkelenir falan şanındandır gibi. Tabii, evet. Şanındandır. Öfkelenmemeyi tırnak içinde yani böyle bir erkeklik borsası var da o borsada bayağı düşük yerlerde olmak falan gibi de görebiliyorlar. O çok işte dert bir duygu maalesef. Yani bunun faturalarını ödediği için size terapiye geliyor mesela bunun üzerinde çalışalım dediğimiz zaman tereddüt ediyor. Yani ondan bir şey alıp sökeceğiz tabi Tabii kültür bunu bu kadar değerli görüyorsa ve erkek evet. olmakla ilgili kimliğin özelliklerinden biri olarak görüyorsa evet. adam diyor bunu verirsek bizim erkeklik de gidecek evet. diyor. Yani evet. çok da doğal olarak vazgeçmek istemiyor bundan. Evet. Yani bir erkeğin bir bireysel farklılıkların karşı karşıya geldiği ve çözüm aramaya çalışıldığı bir noktada kendini o bireysel farklılıkların bir çözüm arayışının belki bize o yani yaşamamıza vesile edeceğimiz bir tatsızlık o. Belki bir hoşnutsuzluk yaşayacağız. Yani ama hoşnutsuzluk yaşayacağız. Birini dinleyeceğiz mesela. Şimdi bunu yaptığımız zaman e, adı üstünde hoşnutsuzluk yaşıyoruz. Bir erkek için nasıl yani orada <gülüyor> öfkelenmeyeceğim bizi. <için. gülüyor> Şimdi. Yaşamda tek doğru benim doğrum diye giden birisi için bunu kabul etmek mümkün değil. Yani dinlesek ne olacak diyor bunu. Dinlesek dinlesek sadece ortam gerilmesin diye dinliyor Aynen. olacağız. Evet. Bende bir şey değişmeyecek ki diyor adam. 50 evet. günde ben bende bir şey değişmeyecek diyor. Onun için maalesef iletişim kazalarının en büyük nedeni maalesef bu duyguyla çok ilişkili. Yani iletişim siz hocam tabii dua iletişim konusunda sizin üstünüzde ve sizin yanınızda. E, Bu kelamı yetinme için. İletişmez. Yok yok izin veriyorum. Konuş konuş. Olun, <gülüyor> İzninizle o zaman şunu söyleyeyim de. Yani iletişim daha çok bizde mesela şey olarak anlaşılıyor. Böyle bülbüller gibi şakıma kendi bireysel farklılığının böyle güzel güzel dinlendirmek olarak birilerine anlaşılıyor. Vallahi o konuda emin olun hiçbirimizin bir şeyi yok. Beceriksizliği yok. Yani çünkü kendi mantıklarımızla yatıp kalkıp ancak onları tanıdığımıza göre... ...onları evet. dinlendirmekle ilgili bir sorunumuz olmuyor. Asıl sorunumuz dinleme becerimizde hocam. Evet. O gelişemiyor. Evet. Çünkü doğru yanlış kutuplarını çok erken yaşlardan itibaren öğreniyoruz. Yani, yani bizim modellerimizin dilinde böyle yapmamalısın, şöyle yapmalısın, gerekir, gerekmez... Zorundasın, yanlış yaptın bacaklarından asacağım Haksızlık ha... Bütün bu dili küçücük Yaşlardan itibaren duyan birisi Yani böyle bir ana dili öğreniyor Evet Alttaki ilişki yapısını da öğreniyor Amerika'ya gittiğim zaman ben Mesela Çok enteresandır gözlemlerim Bu Türkiye'de de vardı ama orada iyice belirgin hale geldi Kız cıvıl cıvıl çok güzel Öyle mi diyor kahve içer misin falan diyor Ulan bana mı diyorum ya yani, bu kadar şudur budur. Sonra aa, iki şey birden oluyor abi. Konuşurken böyle içimden bir şey. Oğlum bunun altından kalkamazsın Doğan. Bu çok bu kız çok güzel senin için. <gülüyor> Yok yani dur dur dur ve geri, geri çekiyorum kendimi. Şimdi burada bir güç halisi girişin içerisine. bazıları da var. Aa, o kadar cıvıltılı her yeniyle. Böyle hoşlanmış izlenimi veriyor falan korkuyorum abi. Diyorum ki ben bununla dans edemem yani mümkün değil bu yaşam dansında. Ve sonradan farkına vardım tabii yıllar sonra ki bir kadınla konuşurken benim hep güçlü pozisyonda olmam lazım. Ve Emily ile ilişkim o şekilde başlamış. Yani Emili sinemaya gidelim mi sen bilirsin derdi. Kahve çeler mi? Sen bilirsin. İşte o böyle olacak. <gülüyor> ben bileceğim benerken. Hayır tabii ya. Abi üç ay sonra dedim ki benimle evlenir misin? <gülüyor> Sen bilirsin <dedi>. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu o kadar içime işlemiş ki e, farkında bile değildim. Tabi e, sonradan ilişkiler içerisinde sürekli böyle güçlü olma. Aa, durum insanı yoruyor hı hı. Ee, ve belirli bir kanaldan ondan dolayı şimdi bu ve tam oturuyor evet. ee, ve şakayolu makayolu diyoruz ama işte evleniyorsun evleniyorsun hadi bakalım hayırlısı ilk gece gözünü korkut, ilk gece gözünü korkut. hadisesiyle hepsi uyum içerisinde evet. çocuğu uyurken öpmek lazım uyurken uyurken öpmek. şımartma şımartma evet. bütün bir güçlü güçsüz güçlü güçsüz güçlü evet. güçsüz ve öfkeli adam güçlü olur. Yani öfkesiz adam Ne lan eziğin teki böyle Hı -hı. Hatta çok güleriz olursan falan Ne biçim erkek lan bu erkek mi hakikaten Falan diye de Hı -hı. <gülüyor> şüphe ederler Hı -hı. Ondan dolayı Hı -hı. alttan altı Çalışan bir sistem var mekanizma evet. var Onu iyi anlamak lazım evet. hakikaten Hocam tabi bunun acıklı bir tarafı da var Yani güçlü Bir insan olmak Yani ee, Bunun en ağır faturası Yalnızlık yani iki yol var enteresan. Bazılarımız güçlü insan olma ayaklarına şöyle yatıyoruz. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok diyoruz. Evet. Ben ne yapacağımı bilirim diyoruz. Evet. Doğruları da bilmem lazım diyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Başarılı olursam aynı zamanda güçlü olurum diyoruz. Evet. Şimdi ne oluyor? Biz kendi kafamızda kendimizi güçlü bir insan etiketinin hapsine alıyoruz. Ama bir tek biz alsak iyi. Başkaları da alıyor. Şimdi başkalarının alması ne demek? <gülüyor> Canım senin canın yanıyor mu? Bir şeye ihtiyacın var mı? Falan Diyecek sormak olmuyor. aklına gelmiyor. Evet. Sağlık ve sağlıksızlık bu konuda çok önemli bir tetikleyici hocam. Sağlıkla ilgili bir şey ters gittiğinde kendini bu güçlü etiket hapsine almış kişiler o zaman görüyorlar ki Onların gelip halini hatırını soran Yanında olacak bir omuz verecek Bir insan göremiyorlar evet. Burada Yalnızlığın telaş Daha çok görülenlerden bir tanesi de Ta öbür taraf hocam Benim hiç kimseye ihtiyacım yok E erkeğim yeter Yani erkek olduğumuz zaman <gülüyor> Öfkelenme yetkimiz var olmuş evet. İki Şey gibi Aslında bu yola giren benim güçlü bir insan olabilmem için başkalarına ihtiyacım var. Erkek olmak bir sıfat. Başka şeyler, titirler. Böyle bir komutan gibi şeylerimizi koyuyoruz buralar armalarımızı. Onlarla müdür oluyoruz. Müdür yardımcısı, müdür bilmem ne bilmem. Ne. Şimdi zannediyoruz ki bu sorumluluk katmanları veya sınırları arttıkça biz güçlü bir insan oluyoruz. Evet. Güçlü bir insan demek ne demek? Çevrelerindekini kontrol eden, hı hı. yöneten insanlardır. E dinlemiyorlar bazen seni. Ne yapacaksın? Kızacaksın. Evet. <gülüyor> Senin o pozisyonun verdiği güçten korkacaklar adam edeceksin. Evet korkulacak insan kalmaz. Şimdi yani. oradaki insanlar güçlü hapsine bu şekilde kendini almış birisinin korkutma taktikleri karşısında evet ayarlıyorlar davranışlarını ama için için <gülüyor> ben bir fırsatını bir bulurum da diyor, tabii yani. bir bakıyoruz bunlar da pat diye ortada kalıyorlar. Yalnızlar. Evet. Şimdi çok enteresan değil mi hocam? İkisi de güç budalalığına takılmış gidiyorlar. Evet. Çok ayrı kanallardan gibi Hep buluştukları yer yalnızlık yalnız. oluyor. Aynen öyle gerçekten ve... O anlamda yalnızlık kavramının farkında değiller. Sanki yalnızlığı çevrende kimse olmayışı gibi bir algılıyorlar. algılıyorlar. Ya bu manevi insanlar... yalnızlık hiç. Evet. Evet. Bu insanlar en temelde diğer insanları kendi güçlerine malzeme ediyorlar. Evet, bir şey senin hayatında geçtirelim. malzeme haline gelirse onunla ilişki geliştirmen mümkün hale gelmiyor. Bahsettiğimiz manevi ilişki anlamında ilişki evet. geliştiremiyorsun ve... Bir gün mutlaka yalnızsın demektir. Yanında bin tane adam da olsa gene yalnızsın. İlişki yok çünkü aradan. Ben seminerlere başlamadan önce <gülüyor> eğer müsaitse, anfi gibi falanmışsa da aşağı iniyorum. Şöyle aralara girip bakıyorum. Yüzünüze bakıyorum. Farkında mısınız diyorum. Farkındalar. Yüzüne bakıyorum. Bir şey anlamaya çalışıyorum. Acaba ne anlamaya çalışıyorum? birbirine soruyorlar. Ne anlamıyorsunuz? <gülüyor> Diyorum, kim... Garip bir adam mı <gülüyor> Evet, ilk başta öyle. Ee, özellikle ana babalara böyle seminer verirken, aa, diyorum kim gelmiş, kim getirilmiş onu anlamaya çalışıyorum diyorum. Herkesin böyle bir şey oluyor, böyle bir değişmesi oluyor, yüzler falan değişiyor. Bir de özellikle e, acıdır ama e, kamu sektöründe seminer verirken, abi bakıyorum rütbe yüzde. Heh, evet, değil mi? Anlaşılıyor. Askerlikte tabii. omuzla, bu evet. da bazen özel ailesi iş şirketlerinde de var. Yüzde. Genel müdür siz misiniz? Diyorum. Evet diyor. Genel müdür yardımcısı da belli. En asık suratlı genel müdür. İkinci en asık suratlı genel müdür yardımcısı. Ve yüzün asıklığına göre rütbeler böyle dizilmiş vaziyette ortaya oturuyorlar. Böyle simetrik iki tarafa doğru. Güler yüzlü falan olduğu zaman onlar tıfı boşver. Yani. <gülüyor> Ve hakikaten sistem o kadar çalışmış o kadar işlerine girmişler ki evet. farkında bile değiller evet. Evet. seminer bittikten sonra adamları bir acı kaplıyor şimdi ne yapacağız yüzü yani taksak artık hmm. deşifre oldular hmm. fakat bir de şu tarafı var Aha. şimdi adam dedi ki Doğan hocam dedi 3.5 yaşındayken Avustralya'ya gittik dedi 35 yaşında geldim askerliğimi yaptım şimdi dedi bu bankanın genel bir yardımcıyım dedi o dedi koridorda dedi en yüksek rütbeli benim dedi. Benden üç mevki aşağıda olan direktör çaycıya. iki çay getir bir açık olsun. Basitle direktörüm diyor. Dedi. Ben Hüseyin Bey bir çay da ben rica ediyorum. Lütfen açık olsun. Hocam dedi duymuyor hep unutuyor dedi. Beni duymuyor dedi. Ne yapayım ben şimdi dedi. Nasıl bir evet. realite evet. oluşmuş vaziyetle. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen işte varoluşların bilişlerden ...somutlaşmış hali hocam bu. Evet. Yani Varoluşların... ...bilişlerden... ...somutlaşmış halleri bunlar hocam. Yani. Evet. Ve... ...bunun... ...farkında olarak dans etmek... ...hakikaten... ...önemli. İyi ki geldin. Çok zevk alıyorum. Umarım siz de zevk alıyorsunuz. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Değerli izleyenler, sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Kadircim, değişik mesleklerde insanlar uzmanlaştıkça beceri, bilgi kazanıyorlar. Bu marangoz olur, cerrah olur. Şimdi bir Terapist olarak özellikle bilişsel varoluş terapisti olarak sen uzmanlaştıkça nasıl bir şey oluyor? Yani uzman terapistle henüz daha yeni başlamış uzman olmayan terapist arasında bakış tarzları bakımından sadece bir bilgi meselesi mi yoksa başka boyutlarda da farklılar oluyor mu? Evet hocam güzel bir soru. Gerçekten yani... Ben sordum e, abi. <gülüyor> sizden ancak böyle güzel sorular <gülüyor> gelebilir. <gülüyor> Aa, şimdi şimdi sizin bu sorunuzla ben kendi mesleğimin e, o başlarına gittim. O zamanlar şöyle bakıyordum. Ben bir klinik psikologum, bir terapistim. İşte bunun uzmanlığını aldım. E, ne öğrendim? İşte insanların duygusal ve davranışsal sorunlarıyla ilgili bizim bilim dalımızın üretmiş olduğu teknikler, yöntemler, bilmem neler var. Onlar böyle vırt diye bir uygulayacağım. insanlar <gülüyor> değişecek. <gülüyor> bir kere hemen başında bulun. hiç böyle olmadığını gördüm. Yani bizim bilim dalı olarak üretmiş olduğumuz yöntemleri, insanları uyarlamanız söz konusu. Ben bunu anlayana kadar bu kafayla gittim. Sonunda Baktım ruh sağlığım bozuluyor hocam. Aa, Kötü durumdayım. Ne kadar öyle. Hani? Olmadığı için mi? Şimdi olmadığı için değil. Yani ben yurda döndükten sonra şunu gördüm ki bizim maalesef ülkemizin politikaları e, insanın e, maddi geleceğini düşünmüş ama manevi geleceğini düşünmemiş. Düşünmüş olsaydı mühendisler kadar, işletmeciler kadar... Sosyal bilimci olurdu. Maalesef yok. Benim alanım olan psikolojide maalesef. Yani... Şu parmaklarımın sayısını geçmeyecek kadar az... Uzmanlık seviyesinde eleman üretmişiz. Şimdi dolayısıyla ben buraya döndüğümde... Hatırlıyorum. Haftada yani 30 kişiyle terapi yaptığımı hatırlıyorum. Korkunç bir rakam. Şimdi karşıma gelen insanlar işte... Hani tartışma biraz yalın kalsın diye öyle kullanacağım. İşte kırmızı bir sorun getiriyor. Ulan diyorum kırmızı bir sorunla ilgili nasıl bir teknik yöntem falan uygulayabiliriz. Tamam bu falan diyoruz. Sonra bir bakıyoruz yeşil bir tane geliyor. Hay Allah bunu ne yapacaktık şunu şöyle yapacaktık. Ondan sonra mavi ondan sonra tamam işte yeşiller gelirse böyle kırmızılar gelirse böyle maviler gelirse böyle yapacağım. Ama bir bakıyorum bir başka yeşil geliyor. Daha önce yeşile uyguladığım uyguladığım zaman olmuyor. Ama o rengarenk sorunlar geliyor. Ben dedim ki vallahi benim akıl ve ruh sağlığım gitmek üzere. Sonra şöyle geri çekildim. Kendime, kendi ruh sağlığını koruma <gülüyor> adına evet. bütün farklı renklerde dışa vurmuş. Evet. Sorunların gerilerinde bir yerlerde ortak bir payda var mıdır? Hı. Ben bunu arayayım. Ortak payda. Bu soruyu sormak benim için önemli bir rahatlama vesilesi oldu. Çünkü o zaman rengi ne kadar farklı olursa olsun dışa vurmuş rengi, geride buluştukları bir ortak payda var mı? Bir tane var hocam. Seçeneksizlik. Evet. Kişiler kendilerini yaşamlarında seçeneklilik içindeyken kafadan seçeneksiz bıraktıkları için geliyorlar. Bir çaresini buluruz diyebildiği sürece... Evet. Evet. Ces seçeneksizlik içine kendilerini hapsettikleri zaman farklı davranma cesaretlerini sıfırlamış oluyorlar. Farklı davranamıyorlar. Ve size aslında farklı davranabilme cesaretini kazanmak için geliyorlar. geliyorlar. Ve benim bulduğum üçüncü ki bilsel varoluş modelinin temel saç, ay saç ayaklarından biridir. Ben kimim sorusunu soruyor hepsi. Bunu bir meşru soru olarak kabul etmişler. Ben kimim? Bu sorunun açılımı ben ne değerde birisiyim? Evet. Sorunuza dönecek olursam hocam. Evet. Şimdi bu meslekte canı yanan insanlarla karşılaştıkça galiba ben böyle ortak paydaları daha çok bulmayı önemser hale gelmişim. Yani bu mesleğe yeni giren şimdi öğrencilerimi düşünüyorum. Öğrencilerim... E, yani işte şurada şunu yapmıştım onu bir daha şurada uygulayayım bakayım ne olacak gibi giriyorlar. Yani yaptıklarını da çok iyi evet. yapıyorlar. Bunu şurada da yapayım diyecekler. Ve onun orada olmadığını görüp yeni arayışlara girecekler. Dolayısıyla bizim meslek arayışların hiçbir zaman bitmediği, tamam oldum demenin mümkün olmadığı bir alan. Ben hala ortak paydaları aramaya devam ediyorum. Evet. Ee, gerçekten bu çok önemli. Ben e, düşündüğüm zaman aynı zamanda şeyi de e, düşünmüştüm. Yani bir psikolog, terapist olarak e, sen kendin en önemli laboratuvarısın. E, Hı -hı. kendi Ve böylelikle meslekte e, deneyim kazandıkça, ilerledikçe tahmin ediyorum insan olarak kendinle ilgili altta yatan boyutlar ne? Çünkü Karşıdakini anlayabilmen için Sende olup bitenlerin farkında Olman meselesi çok önemli Diye hmm. düşünüyorum hmm. böyle. O bakımdan yani bir Cevrah Uzmanlaştıkça Çok dinacı ünlü olabilir Ama kendisini anlama bakımında Onun mesleğinin ilerlemiş olması Herhangi bir şey getirmemiş olabilir hmm. Ama Bir Tahmin ediyorum bir Cine Satir gibi, bir Kadir Özer gibi birisi böyle... Estağfurullah hocam. Yok öyle abi, öylesin kesinlikle ben seni öyle görüyorum. ve evet, iyi ki canım, Türkiye'de varsın, iyi ki programlar yapıyorsun, iyi ki programların başındasın. Çok önemli hizmetler veriyorsun tarihe açıdan baktığım zaman söylüyorum burada. Sizin buradaki bunu. katkınızın tartışma götürmez bir katkı olduğunu Hacettepe yıllarımızdan söylemek durumundayım hocam. Çok teşekkür ederim. Benim modelliğimi yaptınız, modelimdiniz benim sa gerçekten. Çok teşekkür ederim ama bu psikoterapide yani kişinin kendi varoluşuyla ilgili bir içgörü, o dinamiklerin farkına varması tahmin ediyorum kaçınılmaz olur diye düşünüyorum. Kaçınılmaz hocam. Kaçınılmaz. Yani mesela bizim şimdi üniversitemizde yüksek lisans ve doktora eğitimimizde kullandığımız bize özgün, canlı, tezgahta dediğimiz türden bir eğitim var. Şimdi öğrencilerimiz orada aslında bir ...kendilik analizinden geçiyorlar. Yani bir yandan terapilerinin becerilerini öğreniyorlar ama... ...bir, an, bir yandan mesela... E, ...çünkü görüşmeye başladıklarında ben onları gözlüyorum mesela. Gözlendiklerini biliyorlar. Şimdi onların bir kaygısı var. Oturuyoruz süpervizyon sonrasında... ...bu kaygıların üzerinden geçiyoruz. Dolayısıyla o kaygıları kendi bilissel bahçelerinde... ...bazı temel kavramlara bağlıyorlar. Onları çözümlüyorlar. Dolayısıyla iki sene içinde aslında bir yandan da kendilerini tanıyarak eğitim yapıyorlar. Dediğiniz gibi kaçınılmaz bir şey. Yani bu insanın kendisiyle ilgili tanıcı. Fakat o da bitmiyor hocam biliyor musunuz? Tabii. Yani ben geçenlerde ya dedim ben bu Kadir Özer'le hiç tanışmamıştım şimdiye kadar dedim. <gülüyor> Nerede oturuyormuş bu dedim. Tam da hatırlamıyorum şimdi neredeydi ama öyle bir Kadir Özer'i Onca yıl boyunca hiç görmemişim meğerse. Görünce ben de heyecanlandım. <gülüyor> Böyle bir Kadir Özer de varmış gibi. Yani. <gülüyor> ne kadar <gülüyor> heyecan verici işte bir şey. Müthiş yani. bir şey. Doğru. Evet. Ya, bu Kadir Hoca'nın daha önce de söylediği bir şey. Yani bizim içimizde bizimle ilgili bir aile var dediniz siz. Evet, ben, evet. Benim içimde birçok Kadir Süleyhi Özer var diye. <gülüyor> siz hatta itiraz etmiştiniz hocam. Kadir Hoca benim içimde yalan söyleyen biri var deyince siz bende yok diye. <gülüyor> Israr etmiştiniz. Ben henüz görmedim onu da söyleyeyim hocam. Onları görmüyoruz. Farkında bile olmayabiliriz. Onları tabi. Ama vardır diyorsunuz ya yani. Vardır. Şimdi eğer Doğan hocam, Heh. Doğan hocacığım siz yalan söylediniz mi geçmişinizde diye sorduğumda bu soruyu anlıyorsa kesinlikle yaşamıştır. Çünkü yaşantısal olarak kodlanmamış bir şeyi anlayamaz. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz yani, ya. E şöyle düşün yani. Yani o zaman tabii. Boşluk olucu yani anlayamazsın. Yok anlayamazsın yani. Ben seni doğduğun andan itibaren sürekli beslesen ve bir noktada karnacıklı mı Polat desem böyle bakarsın bana ya. <gülüyor> Peki toplusun desem gene böyle bakarsın. Çünkü kontrast yok yaşamında. tabanı yani, vermezseniz diyorsunuz o zaman aynen, Onun için varoluşumuz da kutupludur. Kutuplu olmak zorundadır. Çünkü bir an için düşün kutuplu olmadığı zaman biz insanlar çok fazla yaşamayız. Peki ben şey sormak istiyorum. Size yalan söylenilmiş olması öğrenmeniz için yeterli olmayabilir mi? Yani bu sorunun cevabını eğer siz bir şekilde yalan söylemişseniz bilirsiniz gibi bir şey söylüyorsunuz. Peki söylemedim ama söylenilmiş olması durumu... Yaşantısal bak çok önemli. Kendi vücudunun yaşantılı. Beynimiz gözlem başkalarının yaşantılarını... Ancak kendi yaşantın varsa kodlayabilir. Ama Anladım. kendi yaşantın yok. Başkasında bir şey görüyorsan... Tanımlayamazsın tanımlayamaz zaten. Tanımlayamaz zaten. Vücut kendi yaşantısıyla kodluyor. Anladım. O varsa tamam. Ha aç galiba falan <gülüyor> derim de... <gülüyor> İki gözlem yapacağım. Bir tanesi benim işte yaşam öyküm anlatan damdan düşen psikolog kitabı çıktı. Canan Dilan'ın yazdı. Ne hocam damdan düşen, düşen psikolog. psikolog? Yeni mi bu? Benim evet. <gülüyor> A -a, çok güzel bir evet. <gülüyor> <gülüyor> ve e, onu okuyanların bana yazdığı şey hocam çok dürüstçe yazmışsınız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olduğumuz gibi yani oradaki işte yalancı doğan e, ne bileyim ben e, yanlış yapan bütün insan manzaramla oradayım saklamadım he? gurur duyuyorum kendi toplumumla okurlarımla hiç kimse Aa, sen ne biçim mısın be sana olan saygımı kaybettim diye geri dönme diyor. Hemen hemen hepsi size saygım arttı. Dürüstsünüz. Demek ki ben insanım. Bu taklumdaki. Hı -hı. İkinci söylediğimde geçenlerde bir arkadaş anlatıyor. İkizleri var. Ee, iki buçuk yaşında kız. Hopluyorlar zıplıyorlar. Çok yoruldum hocam diyor babası. Çok yoruldum diyor. Demiş ki bakın böyle yaparsan sizi sevmem ha demiş. Kız geçerken dönmüş. Sevmezsen sevmem. <gülüyor> Hocam ne diyeyim ben buna şimdi? Dedim seni tebrik ederim. Bu kız dedim hiç sevgisizliği yakamamış. Bunun ne demek olduğunu bilmiyor, kaygılanmıyor. Ondan Çok dola, emin ki eminler. Ondan dolayı o kadar emin ki sevildiğinden, sevileceğinden öbür seçeneğin farkında yani, değil. O laf kaç kere etmiştir ki hiçbir şey olmamıştır. Evet, evet. Ya, bunu ben aradan sonra sorayım diyordum ama şimdi sorayım. Siz bir zaman bir hikaye anlattınız. Ben de bunu dinledim. İskelenin üstünde bir anneyle bir çocuğu anlattınız. Anne çocuğu istiyor ki içeriye gelsin ve yemek yesin. Fakat çocuk da bir türlü gelmiyor. En sonunda anne de diyor ki çocuğa bak diyor. Gelmezsen seni bu iskeleden denize atarım. Evet. Siz de dediniz ki ya böyle bir şey söylemeyin ya da hakikaten atın çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye hocam? Çünkü yani çocukların bizlerle ilişkilerinde e, en önemli duygulardan bir tanesi güven duygusu. Güvenlik. Biz Çocuklarımıza öncelikle bunun için modellik etmek durumundayız. Çünkü güvensizlik bir insanın gerçekten varoluşunda, psikolojik yapısında çok sarsıcı bir etkisi var. Evet. Şimdi dolayısıyla ben çocuğuma yani ağzından çıkanla eylemlerinin, eylemlerimin bir olması halinde güveni verebilirim. Onun için... Eğer böyle bir laf ediyorsan ya atacaksın. Atacaksın artık. Çocuk belki falan yapacak ama... Yani <gülüyor> annemin sözünü güven duran <gülüyor> güven görebilecekler yani. Ya, <gülüyor> ya. Başka türlü bir güven güme gidiyor galiba evet. ama... Hocamın Hı. anlattığı hikayede de çok bağlantılı. Çok bağlantılı. Yani şimdi bu baba o çocuğuna... Ama bak seni sevmeyeceğim bak falan demiştir. Demiştir, yemiştir. <gülüyor> yani, Olu gel bakayım çok jenisi falan yapmıştır yani... O çocuk babaya aslında güvenmiyor aslında. Ee, evet, be, yani, ben, yani benim gelmeye çalıştığım yer orası. Evet. Bu bu söylenen hem çok temiz hem de öyle bir sıkıntısı var. Bir ara evet. mesela söyleyeceğim. Ee, bir ara veriyoruz. Verelim, verelim, hocam. Elizliyenler, evet, sonra <gülüyor> net çok güzel ama ara vermek durumundayız. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim. <gülüyor> Kadir üzerler, sohbetimize devam ediyoruz. Kadir'ciğim şimdi üniversite öğrencileri arasındasın, görüyorsun. Genç kızlar, genç <gülüyor> erkekler, öğrenciler giriyorlar, çıkıyorlar. Ve çevrende zannederim öyle bir çevrede olmak çok güzel bir şey. O enerjinin içinde Kesinlikle olmak. öyle. Evet. Şimdi um, sen üniversite öğrencisi oldun, yaşadın ve bugün bu noktadasın. Şimdi farz bir ki şöyle bir oyun oynayalım kafamızda. Bugün bildiklerini bilen bu duygusal olgunlara sahip bir insan olarak onların yaşında olsaydın ve onların yaşamı içerisinde gidiyor olsaydın nelerin daha çok farkında olurdun? Nelere daha çok dikkat ederdin? Nasıl bir fark yapardı? Güzel bir soru değil mi? Valla hocam yani bakın <gülüyor> böyle dutkum tuttuğum dağalara falan bakıyorum yani. <gülüyor> Sen benim için önemlisin, onun için söyleme lazım. <gülüyor> Hocam, gerçekten öyle e, çok güzel bir soru bence. Çünkü bunun için benim hemen aklıma gelen yanıt şu. Ben bugünkü şeyimle böyle zamanı geriye alıp onların yaşında bir öğrenci olsaydım, yaptıklarımın önemli olduğunu önemserdim. Asıl değerin, asıl değerin yaptıklarımda olduğunu önemserdim. Çok önemli. Bunun altını çiziyorum. Nasıl bir insan olduğumu önemsemenin aslında varoluşuma çok büyük sıkıntılar getirdiğini görmüş olup böyle söyler. Hocam ya çok önemli bir şey söylüyorsunuz ama bunu örnekler misiniz? Örnekli. Yani bu çok, çok bakın, önemli hocam, bir şey söylüyorsunuz. Hocam da buna şimdi ben Hacettepe'de eee Gaza gelmiş ve getirilmiş bir öğrenciydim. Hah. Yıldız öğrenci. Yıldız öğrenci olarak ben sınıfta kendimi şimdi dışarıdan hatırlayarak bakıyorum. Hoca bir şey bir konuyu açardı. Yıldız öğrencim ya mecburmuş gibi böyle ağzıma ne geliyorsa söylerdim. Bazen söylediklerim belki ukalaycaydı, bilgisizceydi. Öyleydi diyor hocam. Hak Hak etmiş. <gülüyor> <gülüyor> neyse şaka bir <ya>, an neyse <gülüyor> buldum seni duramıyorum evet. <gülüyor> şimdi yıldız öğrenci burslar aldım Amerika'da doktoralara gidiyorum şimdi ben oraya giderken ben sadece üniversitedeki hocalarıma şunlara bunlara yıldız bir öğrenci olduğumu ispat etmek durumunda değildim artık çünkü zaten onu ispat etmiştim şimdi Amerika'ya gidiyordum Vatan Millet Sakarya Arkanda Amerikalılara da ne kadar yıldız bir öğrenci olduğumu gösterecektim. <gülüyor> <Evet>. Bak şimdi. <gülüyor> bir, Türk, bir Türk olarak. Aynen <gülüyor> evet. öyle. Burada bayrak vardı. <gülüyor> İlk defa uçağa falan biniyorum böyle. Evet. Uyarılar verilmiş. Yani evet. New York'a gittiğinde dikkatli ol. Kara dereli birileri olabilir. Sakın ha falan demişler. Evet. Şimdi ben gittim. Uzun lafın kısası. Benim danışmanım da bizim alanın stres ve kaygı alanının önde gelenlerinden. Onun yanında ben doktora yapacağım. Şimdi ilk dönem onun dersi ve ben yemiyorum, içmiyorum. Oku oku oku oku oku. Herkes bir sunum yapacak. Hocam bana geldi sıra. Ben oraya çıktım ve gitti kaldım kaldım hocam. Kaygı artık öyle bir dolmuş ki tavana vurmuş. Ben konuşamıyorum yani. İptal böyle vız diye bir ses. Ve sağ kulaklar çınlasın. Steve Office diye bir arkadaş vardı. Önden kalktı. Hı hı. Yanıma doğru geldi. Ben şöyle bakıyorum ama onu görüyorum burada. Hı hı. Benim iki kolumdan tuttu. Çevirdi. <gülüyor> <götürdü gülüyor> ve yere <yerimi> vurdu. <oturttu. gülüyor> Onu duymamıştım hiç ya, çok Hocam, şimdi neyi önemsemiştim ben ben nasıl bir insanım sorusunu çok önemsemiştim birileri yıldız dediyse Allah onların böyle insan borsasında yukarılarda bir yerlerdeyim onu muhafaza etmeliyim onun için gençlerimize <gülüyor> nasıl bir insan olduğunuz değil ne yaptığınız önemli evet. herhalde ben bunu yapardım onların yaşında olsaydım evet. Çok önemli. Çok önemli ya. Gerçekten çok önemli. Çok etkilendiniz galiba. Çok hacim. etkilendim. Çok evet. Yani. Sen yıldızsın. <gülüyor> Gerçekten çok önemli. Umarım e, dinleyicilerimiz bunun e, üzerinde düşünme imkanı bulurlar, Hatta not almışlardır. Gerçekten çok çok önemli. Ya aslında başarıyla ilgili de müthiş bir tanımlama yaptınız bence evet. bu anlattığınız hikayenin içerisinde. Yani bizi tanımlayan o değil. Biz bunun dışında da bir bütünüz. Aslında bunun dışında da bir şeyler var orada diyorsunuz. Ve bu bence hem ana babalar için hem gençler için çok önemli bir şey. Biz şimdi aldığın puanla, girdiğin okulla, mezun olduğun yerle tanımlamaya başladığımız zaman zaten artık geriye başka hiçbir şey Aynen. kalmıyor. Hepsi o ve adam onunla tanımlıyor kendini. Şeyi söyleyeceğim son olarak izin verirseniz. Mesele en acıklı tümcelerden bir tanesi benim duyduğumda şudur. Bana yakışmaz. Bu çok berbat bir tümce. Hmm. Buna takıldıysa birisi varoluşunda müthiş sancılar çekiyordur. Hmm. Ben çünkü yıldız öğrenci olarak başarısızlığı kendine yakıştırmayan bir öğrenciydim. Hmm. Bana yakışır, yakışmak durumundur. Yani... Yani Anladım. onu da ben kendime ah canım sen mi geldin diyebilmeliyim. O da benim hayatımı bir gerçeği Aynen ve mi? benim çünkü başıma ben, geldi. Tabii ama onu yaşamak zorundayım. Çünkü onunla ben başarıyı tanımlamak Aslında kültür de bir taraftan çok iki yüzlü. Bir yandan diyor ki yakışmaz. Öbür taraftan da diyor ki her şey insanlar için. <gülüyor> Aynı yani, öyle değil mi? Evet bunlar da insanlar için ama işte yıldız öğrenciler için değil diyor. Evet. Onlara yakışmaz. Yani. Şey soracaktım. Bizim bizi izleyen büyük bir kitle ana baba ve hakikaten önem veriyorlar, takip ediyorlar. Bütün bu bildiklerin çerçevesinde yani, bu ana babalar için yani iyi bir ana baba olmayla ilgili olarak bu bildiklerin çerçevesinde ne diyelim? Kısa, az ve öz hocam. Yani sizin verdiğiniz örnekten esinlenerek söyleyeceğim. yani Çünkü birçok şey söylemek insan içinden geliyor anne ve babalara ama çok küçük yaşlarda çünkü bunu çocuklarımıza duyuruyoruz. Nasıl bir insanım, nasıl bir insan? Çocuklarımı aynı kadar uslu bir çocuk diyoruz, aynı kadar yaramaz çocuk diyoruz. Seni sevdim diyoruz, seni sevmedim diyoruz. Bak, onu seviyorum seni sevmiyorum diyoruz. Bütün bunlara bakarsanız, buradaki değerlendirmelerin hepsi çocuğun top yakın kişiliğinin değeri olarak dile getiriliyor. Evet. Çocuklara yaptıklarıyla ilgili bir dil gösterin. Şu yaptığını sevdim, bunu yaptığını sevmedim. Evet. seni sevdim seni sevmedim dediğimiz zaman çocuklarla ilişkilerimize müthiş bir risk alıyoruz hı hı. risklerden bir tanesi şudur çocuk ya senin söylediğini kalıcı bir kodlama olarak kafanda ben sevilmeyen bir çocuk haline getirirse evet. getirdiği zaman artık çok ona çocuk. hizmet edecektir evet. değil, mi? değil mi? evet ee, bu çok önemli değil. Ee, bir kitap üzerinde çalışıyorsun şimdi evet. yavaş yavaş topluyoruz evet, evet. Ne olacak o? Aa. Hocam bu kitap benim aşağı yukarı şimdi 80'den 20-80 yılından... 92, Bayağı 32, 32 yıl 32 olmuş. <gülüyor> evet. 32 yıllık bir terapi yaşantımda ister istemez çok temel temalar görüyorsunuz hocam. Evet. O temaları işlediğim... İnsanların bilişleriyle, düşünceleriyle ve yorumlarıyla ve an, yaşama yükledikleri anlamları nasıl somutluş, somutlaştırdıkları, hangi faturaları ödediklerini içeren çok kısa kısa bölümlerden oluşan bu temaları terapitik bir şeyle dil içinde e, paylaşmak istediğim bir kitap. Çok bu. güzel. Ne zamana çıkarsan? E, yani nisan sonuna tahmin ediyorum bitirmiş olacağım Olsun. kitabımı. Önümüzdeki sonbaharda tahmin, tahmin edelim kitapçılarda evet. oluşuyor. Ve çıktığı zaman yine burada buluşalım. Bir sohbet Memnun yapalım mı? Hocam. Siz ne zaman isterseniz ben gelirim hocam? Gelir misin? Çünkü da... siz benim doğan hocam <gülüyor> Sağ <gülüyor> olun Kadir'ciğim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> sağ Değerli izleyenler. Umarım siz de bizim kadar zevk aldınız. Profesör Kadir Özer. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık hocam. Ederim. Nefis bir sohbet. Evet. Efendim buluşmak üzere önümüzdeki hafta.